Bismillahirrahmanirrahim Konumuz Recep ayı ve regaib gecesi kandili Allah Teala Mevlamız bizlere bazı günleri bazı geceleri bazı ayları daha kutsal kılıyor biz Allah Teala nedenle gelince insana bir ruhsal vermemesi gerekiyor her varlık canlı cansız, durduğu yerde bozulmaya mecburdur her varlık. Su bile, akan su temiz olur, bozulmaz, kir tutmaz. Ama durgun su bozulur. İnsanlar da hareketsiz kalsınlar, hastanırlar. Bir de ruhsal hareketle, ruhsal hareketle hastanırlar. Eğer insanlar ruhsal açıdan hareketsiz, duygusal kalırlarsa, ruta da bunalım başlar işte. Bize Mevla'nın bize böyle güzel vermiş, ala vermiş, günler vermiş. İşte bu açıdan insanda bir rusa yönüş oluyor. Hareketi başlıyor insanlarda da. Recep ayına bakalım inşallah. Recep ayı nedir? Allah teala buyuruyor bizlere Tevbe ayet 36'da Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. İnne <Sessizlik> indi Allah. İnne kesinlikle iddete şuhuri indallah Allah. Allah indinde, Allah katında ayların adedi sayısı nedir? İsna aşere şahren fi kitabillah. 12 aydır. Fi kitabillah fi kitabillah Allah'ın ezili yazısında, takdirinde bu böyledir. Tabi 12 yıldır herkes biliyor bunu da. Ama Allah bize bu niye bunu belli bildiriyor? Yevme halika semavati vel erde. Allah'ta yeri göğü yarattığından beri bu şekilde. Allah'ın yazısında bu şekilde. Nedir bu yazı? Önce buna bakalım inşallah allah Teala önce kalem yarattı. Kalem. Ki Mevla buyuruyor. Sebillah. Nun vel kalemi ve ma'yyes turun Mevla buyuruyor. Vel kalemdeki vav yemin kasem vavı. Allah burada yemine başlıyor. Vel kalemi. Yine burada vel kalemde lâm var. Yani belirli anlamına gelip lâm-ı o belirli o kaleme yemin olsun öyle buyuruyor. ve i Yestur'un onun yazdığı, yazdığı satırlara da yemin olsun Mevla buyuruyor. Bu kalem tabi bildiğimiz gibi bir madde değil bu kalem. Artık bilinçli nurani bir varlık bu kalem. Hatta bu kalemin büyüklüğü göklerden daha büyük olduğunu ülemanlar buyuruyorlar Allah Teala Mevla'mız kaleme yarattı İsmi Mevla'mı burada kalem diye buyuruyor ama yani bir alet yazı aleti değil aslında bir canlı bilinçli nurani bir varlık kendisi Allah Teala kaleme ilham etti onu Rabbim bildirdi buyurdu ki ya kalem uktub, yaz ya Rabbi ne yazayım buyurdu Belan buyurdu. Ne olacak kıyamete kadar hepsini yaz buyurdu. Ve lehim hafıza bu yazı yazıldı. Diyorlar. Yalnız yazı yazılı deyince tabii aklımıza harf, kelime, hecefden gelir, şekiller gelir aklımıza. Bu böyle değil ama. Üç türlü yazı vardır. Bu üç türlü yazı üç yerde geçerli bizim birliklerimiz yani biri lehim hafızdaki yazı ikincisi insanların beyindeki yazı hücrelerde yazı üçüncüsü de amen defter diyoruz sağa solda var ondaki yazılar mesela bir hafız konu-i kerime baştan başa ezberler bu hafız konu-i okurken hangi sürü okuduğunu Hangi sayfayı okuduğunu, hatta hangi satırda nerede olduğunu bakarak görerek okur. Önde konakiri olmaz ama onun beynine konakirim yazılmıştır, hücreler yazılmıştır, şekil de yazılmıştır. Yine bir kimse, mesela bir kimse acıya gider ya başka yere gider, bu kişi orada gördüğü görüntüler, işte şekiller, binalar, şunlar, bunlar, bunlar akıştan beynine yazılır. ...yazılır. Ama bu yazı... ...böyle kaleme değil Aynı şekilde... ...iki melek... ...ikonunuza bekliyorlar. Sağdaki sevabı yazıyor... solda günah yazıyor. Nasıl yazıyor? Hem görüntüyü alıyor... ...hem sesleri alıyor. Aynen bunları alıyor melek oraya. Ama bu ne şekilde oluyor? Biz bunu bilemeyiz. Bu madde ötesi bu. Kim beyinde hücre yazıyı bile göremiyoruz. Yani görüntülenemiyor bunlar. İşte o kalemin yazdığı yazı da öyle bir yazı. Hem anda görüntü de var, şekil de var, hepsi de var. Peygamberler Allah izin verdiği zaman lehvân bakarlar. Olayları oradan önceden görürler. Mesela bir örnek vereyim bu konuda kaderle bağlantı olduğu için düzgün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Bedi'nin münevverede bir muhtereme kadınca saliye kadıncağız vardı. Ümmül Hıram Hazretleri diye. Has enişinde tezis oluyor kendisi. O növündeyken Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hafif peygamber şey bir dalar gibi oldu. Daha cemaat da vardı. Peygamber doğruldu, gülümsedi. Buyurdu ki allah Teala bana ümmetin yapacağı deniz savaşını gösterdi buyuruyor o kadar. Henüz daha İslam dedi, Medya'nın yeri kurmuş, İslam devleti daha. Yani deniz nerede? Nereye savaşta olacak? Peygamberimiz orada o savaşa katılan kişilerin alacağı sevabından bahsetti. O kadar büyük muazzam bir sevap ki e, bu tabi bir de peygamber dili ile Anlatılınca orada bir mali bir hal oldu. Ev sahibisi olan Ümmü İrham bir aşka geldi. Geçmeye geldi. O sevapları gıpta etti. Ya Resulallah dua de, ben de o savaşta bulunayım dedi. Peygamber şey buyurdu. Sen o savaşta varsın dedi. Hakkı O anda kadın Medine Münevver'de Kadın Medine Münevvere'de. Ama bu ezelde lehvamı da yazılmış. Orada kale geçmiş bakınız. Kadının da şekli, şamali her şeyle beraber yani savaşın nasıl olacağı da orada belirlenmiş böyle Peygamber tekrar yine bir hafif daldı. Yani tabi dalması oraya meşgul olması peygamberimizin Yine oturup gülümsedi ve buyurdu ki ...o savaş nasıl olacağını... ...ki o savaş Kıbrıs'ın fethiydi yani... ...olacağını... ...ben onu onlara... ...yine aynı kadın... Yarısı Allah, ...dua ben de orada olayım... Orada ...olacaksın... ...Kıbrıs'a çıkaramada bulunacaksın... ...alttan düşüp... ...o da şey olacaksın buyurun muhtemelen efendim, efendim... ...bakınız böyle. ...yani ezelde... ...oraya yazın bakın... Böyle. ...o kadın böyle şekli şemayeli görüntüsüyle beraber... Orada görüntüsü de var. İsim değil. Peygamber kendisini böyle görüyor. Ve savaş nasıl olacak? Ki Humus'tan, Hasr-ı Muaviye'nin zamanında, Humus tam doğru oluşuyor, yakın oluşuyor oraya. Humus'tan giden gemiler, Kıbrıs'a ilk olarak fetih, orada yakıldı. Kadın şehit oldu. Hala kadın orada kendisi kabrıda. İşte Allah-u Teala Mevlam buyuruyor, allah Teala daha yeri göğü yaratmadan önce, bir zaman dilimi Allah koymuş. Zaman dilimi Allah koymuş. Ezel takdir etme Daha dünya yok. Ay güneş daha yokken Allah tarafı bu zaman Allah takdir etmiş. Oraya yazılmış. 12 ay olarak. Ama 12 ay deyince acaba hangi aylar? Ocak var mı? Ondan mı acaba? Hayır. velab yürüyor Minha. 12 aydan bazıları şunlardır Erbatı ı hurum dörtte haram ayı vardır içinde 12 ay içerisinde dört tane haram ayı bulunan aylar işte Allah'ın takviye ettiği İslam bunlardır öyle yapıyor. hangi aylar bunlarda 3'ü peş peşine geliyor zilkade zilhicce buhar Ramazan'a çıktı mı bayram 1. günü şevval ayı giriyor. Bu şevval bu dört ayı giremiyor. Şevval'den sonra zilkade giriyor bir. Ondan sonra zil giriyor. Ondan sonra Muharrem, hem İslam'ın başıdır. Bu şey bunlar sırada geliyorlar. Dördüncüsü de ricab ayı. O ayrı geliyor. Ayrı geliyor. İşte Allah'ın tahvirinde olan on yüken dört ayın içi, biri dört ayın biri de dört tane haram aylardır. ذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمِ <gülüyor> allah Teala buyuruyor, işte din-i kayyim budur. Dini kayyim, müstakim olan, hak olan, doğru olan din, ancak bu dindir. Yani hangi dinin mensubu, Allah'ın tadileti bu dört kameri ayları ay olarak kabul ediyorsa, ve dört ayı da haram ay olarak kabul ediyorsa, işte din-i kayyim, müstakim olan din budur. فَلَا تَنْفِينَ اَنْ فَسَكُمْ Fela buyuruyor. Bu aylar dört ayda nefsinize zulüm etmeyiniz günah işleyerek. Tefsir-i Kebir şöyle açıklıyor haram ayları. مَانَنْ حُرُمِ Hurum haramın çoğulmuş oluyor. Ve haram ayların anlamı ne demektir? Tefsir-i Kebir'e göre inlerin maasiyeti fiha. Eşhedü İkaben buyuruyor. Bu dört haram aylarda isya etmek, günah işlemek eşhedü, çok daha şiddir İkaben azal bakımından. Ve taatü ekseri sevaben. Bu dört ayda haram aylarında taat, ibadette ekseri sevaben sevabı çok ama çok fazladır buyuruyor. Zaten normal her ayda, her zamanda her bir ibaden karşılığı Ahmed defterine biri on e yazılıyor. Allah da Elhamda ümmeti Ahmed'e verdiği bir imtiyaz bahmet. Bu İmtiaz. Bunda bir haksızlık var mı? Bir haksızlık yok acaba? Neden İslam'deki hayat daha doğal hayattı. Onlar için zaman daha geniş bol zamanları vardı. Ev yapacaklar. 3-5 akrabi bir araya geliyorlardı. Yapıyorlar. Altına bir temel taş diyorlar. Üzerine ağaç kerpişlemiş yapıyorlar. Yeteri kadar, fazla da yeteri kadar iki, iki üçünün neyse onu yapıyorlar. Altı tabanı çamur sıvanıyor, Duvarlara çamur suanıyor. E, tavanı çamur sıvanıyor. Bu kadar basit. Eşeğe gelince genelde bir hasır yer seriliyor. biraz daha durum iyiyse pala kilim, dokma kilim bu yapılıyor. Hayal bu kadar basit. Eşyaya gelince en zengin acaba bir sedir oluyor. Tahtın yaptı, ağaçın yaptı bir sedir. Üzerine işine pamuk gün dolduruyor. Bir divan üzerine yatak yapıyor, Üzerine yapıyor. Diğer kulam gelince tencere, tabak ne varsa he bunlar topraktan bunlar. Kaşıklar da ağaç kaşıklar onlarda. Yani hayat çok ucuz. O zaman doğal bir hayat var o zamanlar. Öyle hayat var o zamanlar. E şimdi günümüzde bir ev yapmak kalktığımız zaman insanın ömrünün dört biri tükeniyor orada bir ev için. Böyle. Para kazanması da koşması da önce ruhsat için zaten koşuluyor. Böyle. Ruhsat için koşarken zaten insanın tükeniyor da izin alıncaya kadar. ...bu kadar masraflar şunlar bunlar planlar projeler şunlar bunlar oldu yanlış oldu geri getir tekrar geldin insan koşta koşverdi bir zulüm. Ondan sonra ustaya ora bakalım. Usta gele gelmedi malzemeler şunlar bunlar lüks lan derken hey bitiyor ama insanın da ömrü bitiyor. Orada. Hele biliyorsanız eşyayla kalkıyor işlersene. E tabii yeni eve günümüz yeni eşyalarla aşırı pahalı. Ne yapacak? E, Tahsilde şundan bundan almaya kavuşacak. Onu bu bunu derken insan evin çıkarı gidiyor muhtemelen. Yine eskiden hayat daha kolaymış. Herkes evi bahçe içerisinde, aşçık tarlası var. Kişi ineği var, sütünü sağıyor. yağını çıkarıyor, ekşimin yapıyor, yoğurdunu yapıyor. E, tavukları var, yumurtasını alıyor. Arada bir tavuğunu da kesiyor. E, bu da ambarda, onu öğütüyor. Hayat çok basit mi eskiden böyle. Onun için onun ibadetinin sevabı bire bir onlarda. Bizde ise bire 10. Bize zaman yetmiyor ki. Her şeyi, her şey parayla. Sabah kalkıyoruz ekmek arızın parayla. Yettinli parayla, peynirin parayla bir de lüks alışı bizi Avrupalılar çıkmada sokmak için bunun için. Bir de lüks altına tabii kalkamıyoruz tabi hayaz zollajladı. Ama Allah'ın rahmeti bizlere dili on verirlerdi. Yalnız Recep ayında göre 70 baş bakınız. Göre 70 Recep ayında. Yani bir kere Recep ayında bir hatim okursa 70 hatim sahibi buraya yazılıyor. Bir savaş etti peygamberimize 70 70 bizler peygamberimize. Yani bir lira versin yetmiş lira karşılığında sebep ya yazı çabayında. İslam'da aylar demek ki kamerî aylar bunlar. On iki aydır bunlar. İbadetler de tabi bunlara göre oluyor. Mesela oruç ayı eğer şimsi yıla göre olsaydı örnek hep Temmuz ayında gelse ne olurdu? Diğer aylar, diğer günler bundan yoksun kalırdı. Arabi aylarda nedir Arabi ayları cemaatimiz? Ayın dünya çevresinde bir daha dolaşıyor. Bir ay deniyor Arabi aylarda. Yani ay ilk günlerine hilal denir. İlk günlükken Ondan sonra Kamer denir. Tam da Dolunay oldu mu da, onda belir Bedir denir ona. Denir. Ay, Dünya çevresinde bir defa dolaştı mı, Bu bir ay deniyor buna. 12 defa dolaştığım Dünya çevresini? Buna bir yıl deniyor. Bu Kamer'i, Ay yılı, Şemsi yıldan, 10 gün daha kısa. Hatta bir küsurat saatler anlamında, 10 gün ortalama daha kısa. Bu şekilde ne oluyor? Her yıl 10 gün önce geliyor Ramazan Şerif 33 yılda bir devre tamamlıyor bakın. Devre tamamlıyor. Tamamlıyor. E şimdi her Temmuz'da Ramazan gelirse olur mu? E Tabii zor oluyor ya. Ama kişiye bu ne oluyor? Temmuz'a geliyor. İşte erken daha mesela işte Haziran'da nisan bu dolaşıyor. Bir de şu ezeli dikkate çekiyor mesela Günümüzde bu daha da belirgin hale Şimdi Ramazan hep Temmuz ayında olsa kuzey yarım kürede hep sıcak gelecek uzun günlere gelecek. Güney yarım kürede ise hem kışı soğa geliyor hem kısa günlere geliyor bakın ben Güney yarım kürede yani dünyada bir olmuyor, olmuyor. Elhamdülillah her yıl 10 gün önce gelince her tarafı bir adres olmuş oluyor bu şekilde. Sonra. Ay Kuran'a çok iş ay Kerim'de. İnsanların yaşamıyla ay çok bağlantılı muhteremler. Yaşamıyla. Hatta ağaçlar suyuru mesip ile aile ilgili. Hasagan tedavisi hep aile ilgili bunlar. Ayın tabi çekim gücü var. Dünyada altı beka dünyamızın. Fakat bu çekim gücü ne yapıyor? Genelde Sıvı olanlara da bağlantılı. Mesela bir cezir vardır. Biraz ayın bir günü ortalarında. Bu daha fazla olur. İki günde daha fazla olur. Bir tane de olur. Diğer zaman daha az olur bu. İnsanın kan dolaşımı ile ilgili kan dolaşımı da baktığında. Peygamber Şubil Aleyhisselam Hazretleri bir insanın kanını almak istiyorsa ayın 17, 19 veya dokuz ve yirmi birinci günü buyuruyor. Hem tek güne bakın buraya. Yani ancak bundan Peygamber bu sırra bakıp oluyor. Ayın insana bağlandığı etkisi insana bağlandığı. Eğer bir insan ay sonunda falan kan aldırırsa hayat tehlikeye girer. Şimdi günümüzde kam veriyorlar. Mesela bazen veriyorlar. Şimdi bu bazen zararlı oluyor bak. Peygamber buyurlar, Ayın 17'si ama kameri İslam Ayları'nın 17. 19. 23 gündür. İnsanı en salgı kan aldırma zamanıdır bu. Yine yani ağaçla su de hatta bir insan ayın sonunda bir şey eksin, hemen yetişikmez birdenbire, olmaz birdenbire. Eğer yeni halde diksin bir şeyi çabuk canlı çabuk iyileşir. Kuvvetten güçlendirir. Hasta da bunun gibidir. Bir insan İslam aylarının sonunda hastalansın, tedavisi biraz da uzar ona. Ama ki İslam ayının evveli hastalanmışsa, onun tedavisi biraz daha kısa olur, daha etkili olur onda. Yani çok daha bunun bağlantıları var. İnsanın gönülle ayın bağlantıları var. İşte allah Teala bizlere bu zaman birimi olarak oruçta, haçta namaz ayran bak. Namaz işte değişiyor. Bizi Arap bunu ayı zaman birimi vermiyor. Ay zaman birimi bunlarda. Recep Bayi'nin şimdi işte gelelim inşallah. Recep Bayi demek ki Recep Bayi'nin iki özelliği var. Biri üç ayların başlangıcı. Arkadan tabi Şaban geliyor, Ramazan geliyor. Bu üç ayda da çok kandil geceleri. Yani kandil beni aydınlatma anlama geliyor. İnsanın gönlü aydınlatan olaylar bedene geliyor. Üç ayların başlangıcı yapayı. Bir diğer özel özelliği bayının 4 hurum haram ayın bir olması iki özelliği var. Recep ayının bir tabi sözlük anlamı vereceyim. Recep tazim edilen, sevgi gösterilen çok kutsal bu kadar anlamına geliyor. Ay geliyor. Bunun için eskiden de Recep ayında Araplar bile cahile döneminde savaşmazlardı. Recep ayına el-asam derlerdi. Yani Recep Bey'ine sahır-ay derlerdi arafra o zamanla. Sahır-ay derlerdi. Neden? siyaseti duyulmuyor. Yani kılıçlar kına sokuluyor. Gürültü o patrı olmuyor. kavgu dövüş olmadığı için Recep Bey'ine şehr asam derlermiş onlar. ay derlermiş onlar. Recep Bey girince Peygamber Aleyhisselam adetleri şu da ama der Feyzidir. dehale hale kale. Receb'e gelince Peygamber Ali Semaeddini şu dermiş. Allahümme barik lena şercebe ve şaban ve belligna Ramazan. Allahümme barik lena fi Recebe ve Şaban ve belligna Ramazan. Anlamı şu. Allah'ım ve ya Allah Celalühü barik lena bizim için bize mübarek kıl. Mübarek bereketti. E, bereket ne anlama geliyor az cemaatimiz? Bereket bir şeyin çoğalması gerekiyor. geliyor böyle. Yani zamanda da bereket olur Ömründe bereket olur. Yiyeceğinde bereket olur böyle. Hayat, her şeyin bereketi olur. Şimdi geçmiş evliyalar hayatına baktığımızda onlara farah yaşanmışlar genelde tabii. Fakat o kısa hayatlarında ama çok şey yapmışlar. Bu nasıl buna sığdırmışlar? Mesela ben Şah'ın bir hayatını inceledim. Bakıyorum şu kadar eser yazmış. Hem bu kadar namaz kılıyor, bu kadar Kur'an'ı hatmediyor, bu kadar tesbihat çekiyor şu kadar sohbet yapıyor, şu, şunu, şunu, şunu, şunu yapıyor. Bunlara bir ömre sığmıyor, normalde sığmıyor bunlar. Ama Allah'ın Aleyhisselatü Mevlam'a onlara ömrüne bereket veriyor muhtemelen. Bereket veriyor böyle. Demek ki bazı öyle oluyor ki bereket meselesi, kişi böyle kısa bir zamanda çok şeyi başarabiliyor böyle. Peygamber dua ediyor. Allahümme ya Allah celalühu buradaki ya Allah da azamın anlamına geliyor. Ey yüce Allah'ım, büyük Allah'ım, barikle bize mübarek kıl. Şercebe ve Şaban'a. Recep ayını Şaban'ı bize mübarek kıl ya Rabbi. kıl, yani hayırlı kıl, bol kıl ve belligna ramazane ve bizi Ramazan'a ulaştır Ya Rabbi Ramadana ulaştır devam ediyor. Neden? Ramadana sevabından yararlanmak için demek ki bizi bazı şey burada neyi işareti? Hadisinde işareti başlayın bize burada. Ölümü istememek geliyor. Bakın Peygamber'in duası bize Ya Rabbi ricabayını, şabayını mübarek kıl, bereketi kıl bizi Ramazan'a ulaştır Ulaştı bence. Ramam'ın fiizinden, sahabından yağlanmak için. İnsan öldüğü zaman tabi ne kadarki ki çok olursa o kadar ne oluyor? Hayırlı oluyor Bu Hayırlı oluyor. Bu adı Şerif Bey hakkıda yine bu adı Şerif'lerinde Recep'ü Şehrullah Recep Allah'ın ayı. Çünkü 4 aydan olduğu için bu arama adetleri Recep Şehrullah, aldan ayecel şanü. Ve Şaban şehri. Şaban benim ayım bu ile Ve Ramazan Şirbun Ümmeti Ramazan da ümmetimin ayı bu Bu için Recep ayında siaplar 1'e 70. Şabanda Bire yedi yüz şaban ayında. Bire yedi yüz. Ramazan'da her şey bire bin. Her şey Ramazan'da bire bin Ramazan'da. Demek ki inşallah Recep ayını da, e, inşallah gelecek şaban ayında Ramazan ayında inşallah demek ki e, elimizden geldiği kadar boş yere geçirmeme çalışmamız gerekir. Yani amel bir kabarsın çünkü son nefesimize geldiğimiz zaman yani ölüm yasını artık başımıza koyduk öleceğimizi anladık işarete belirdi öleceğimizi anladık o zaman kişinin yine bakıyor acaba ne yaptım ben ona bakıyor ne yaptı bakıyor tam o anda o kişiye ama defterde gösteriliyor kişi an ölüm yatağında. Ölmeden daha gösteriliyor yani. O kişi kendi amellerine bakıyor şöyle. Sana bakıyor. Tabii sağda hepsini görüyor bir anda. Görüntüsü var. Sola bakıyor. günahını görüyor. Kişi ona ne yapıyor? Ne kadar salih çok yapmışsa anda seviniyor. Seviniyor. Günahına bakıyor. Günahı fazla ise ona kişi üzülüyor. Muhtarı. Yani hepimizin sonu bu noktaya ulaşıyor baktığınızda. Son bu. Son bu. Kim olsa olsun insan. Kişi hangi makam olursa olsun son bu. Her insan ölmeye mahkum mecbur muhtemelidir. Ölüm engellenemiyor. Allah'ın kanun kanunu yürüyor. Yürüyecek bu. Demek ki hepimiz sonumuzda ne yapacağız? İnşallah sevabımızda kabarı görürsek sevineceğim muhtemel? Sevmeyeceğiz. Yine mahşer yerinde de kim mizan kuracak oraya hesaba çekiliyoruz. Terazi başındayız. Bir tarafa siyah konuyor, öbür tarafında günahlarımız konuyor. İki tane melek adları zabani, daha da büyük korku meleklerden bekliyorlar. Günah çok günah alıp atır cehenneme. Ki onda biz orada işte. hesap başındayız. Ne yapıyoruz? Yaptığımız cevap sağ tarafa konuyor. Bakıyoruz, hatta yapılan sevaplar da o sevabı yapmadaki durumumuza göre değişiyor ama. Daha büyüyor, daha büyüyor, daha büyüyebiliyor. Kişisindeki aşkı, şevki, isteği, cezbesliği, ihlasına göre aynı yapılan amel, aynı okuran doğa büyüyor da orada. O zaman kişi ne yapacak orada, ne yapacağız orada? hepimiz tabi Abi sevince değil mi bak kılım damaz konuyor mesela işte şu konuyu bu konuyu onları yapabilmişiz yani biraz da yapabilirdik dünyadaki anda. Allah Kosisi günah konulkan da diyor niye bugün işledim ama konacak kadar da yapamayacağım. Bu elhamdülillah bu Allah bize bu rahmetin belamızı verdi fırsat bu recabe e işin elhamdülillah dire yetmiş dire yetmişte. İnşallah çok şey yapmak çalışalım. Şimdi demişler bir de regaib gecesine, regaib kanına gelirim inşallah. İkisini bir araya sıkıştıralım. Arapça buna leyli regaib deniyor. Leyli Arapça gece anlamına geliyor. Regaib de regibenin çoğulu tekil-i çok olur geliyor. Regibe, çok nefis, aranılan, istenilen, kutsal bir şey, ve çok ihsan edilen, ikram edilen bir gece anlamına geliyor. Regibecisi. Sözlük olarak. Demek ki, insanların beklediği, aradığı, özendiği, öyle bir kutsal bir gece, ve Allah'ın ikramlarının çok olduğu gece. Bu gece değişmez. Her sene Recep Bey'in ilk cuma gecesi olur. Zaten her cuma gecesi kutsaldır. Diğer bir üstündür her cuma gecesi. Bu özellikle üç ayın başlangıcı olan Recep ilk cuma olduğu için ta burada Allah katına daha değerleniyor. Yani insanlara burada Mevlam açıyor kapıları. Açıyor kafa Kulun isteyen gençten bana Mevlam buyuruyor. Üç ayların ilk cuma gecesi. Allah rahmetinin saçıldı. Af ilahinin bol bol gerisinden yayıldı bir gece. Öyle kutsal bir gece. Regal gecesi. Bir de bunun bir şeyi daha var. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin Allah rahmine düştüğü gece olarak da. Bazı yani İslam alimleri pek bunu kesin görmüyorlar bazıları. Şu bakıdan kesin bunu görmüyorlar. Tam 9 ay tamamlanmadığı için burada. Büyükse Peygamber'in doğumu Rebil evvel ayının 11-12'ye bağlayan gece sabaha karşıydı. ...eğer şöyle diyorlar, Peygamber'in ana karının düşüşü diyorlar... ...Recep beyinde olsaydı... 9 ay tam tamamlanmıyor... diyorlar. Şöyle sayalım bunları... ...tabii Regay ilk gecesi olduğu için... ...Recep olduğu için... ...Recep 1. Şaban... ...Ramazan, Şevval... ...Zilkade, Zilhicce, ...Muharrem... ...Safer... ...8 ay gitti. Rebbe -i Rebbe 11 i hoş oldu ya. Yani 9. ayın yarısında oluyor. Yani 9 ay tamamlanmadığı için. Halbuki tabi diye ulemalar buna cevap veriyorlar. Aslında Kore göre 6 aylık doğum da yani normaldir. 6 ay doğum normaldir. Sonra peygamberimizin doğumunda bir mucize olması da ayıp özellik tabi bu da. Mucize olma özellik bu da. Demek ki bu görüşe göre Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin babası Hazreti Abdullah has amine ile ilk olarak bir araya geldiği gece bunlar. İzdivacın hükû bulduğu gece. Ve Peygamberimizin ilk zdivaçla babasından anlısına geçtiği evet. Allah Allah-u Teala Adem bağımız yarattığı zaman onun alnından Peygamber durunu verdi. Adem Aleyhisselam'dan hasta Havva'ya geçti. Hazreti Şip doğdu. Bundan hep böyle peygamberden peygambere, arada tabi peygamber denilenlere de bir insanlara, ahlakan, dürüst insanlara bunları geçe geçe peygamberimizin dedesi Abdülmuttalib'e geldi. Abdülmuttalib'in hanımı vardı. Başçı çocukları da vardı. Durun alnındaydı aldı müttalip tatmini alamadı yine bir hatun al, hanım aldı Fatma isminde hatun aldı onunla bir araya geldi ona geçti ondan oğlu Abdullah doğdu ona geçti ve Hz Abdullah evlenince Aminat validemizle beraber ilk daha izdivaçta onu ona geçti tabi bu görüşe göre demek ki bu regayet gecesinin kursiyeti daha da başkalaşıyor bu sevgilerden. Allah-u Teala'nın, Allah Teala Mevlamızın son peygamberinin madde alemine temel atılışı. Madde alemine atılan temeli Peygamberimizin. Peygamberimizin. şimdi bu mübarek regaip gecesi olsun tabi yalnız özellikle şunlara şey yapalım inşallah iyi belirli adı cemaatimiz ibadetleri yalnız bir geceye e, tahsis etmek doğru değil e hasta bir insan yani bir gece yani yılda bir gece tedavi olsa olur mu olmaz tabi bunun tedavisinin sürekli davetmesi gerekiyor. Yalnız bu güçlerde yararlanmak için tabi inşallah Teala daha özel bir şey yapmamız gerekiyor. Ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle günahlardan arınmak, temizlenmek. Bu şart önce bize bakıyor. Yani bizler ...o gönlümüzdeki günah yükünü taşırken... ...ne kadar namaz kılsak... ...Kur'an da okusak... ...haca da girsek, ...Allah katında... insana ı karun ...çünkü... ...gönül... ...günahlara kabullenmiyor... ...gönül sıkılıyor... ...gönül darılıyor... ...bugün çağımızın hastalığı var... ...bunalım ruhsal bunalım... ...sıkıntı... ...herkeste var... ...herkeste var... ...neden bu... İnsanların gönlü tatmini olamıyor. Bir tatminsizlik var. Gençler sigaraya başlıyorlar. O sigaranın dumanıyla bir şey arıyor zavallı çocuk. Daha çocuk yaşında bir tatminsizlik var. Evinde İslam yaşanmıyor. Evinde müzikte şunlar bunlar. Şeytanla baş başa evleri. Şeytanların karagaha evleri. Çünkü yuvada tatmi olamıyor. Çürük ne yapıyor? çüük yaşında o sigaraya başlıyor, onun dumanında hayalini bir şey arıyor. Üç e gün belki aldatıyor bunda, dumanı aldanıyor birkaçın. Sonra tabii yetersiz oluyor. Efendim işte bir amira diyorlar bu sefer, daha erkeklik falan diyorlar. Tabii hanımlarımıza hepsi aynı hani şey yapıyorlar, kıza yapıyor şey yapıyorlar, diyecekim bir ay yöneliyor. Üç beş tatmin eder gibi oldu uyuşturucu kendisini, o da yetmiyor. Diğer kere yükleniyor, uyuşturuya yükleniyor. Fakat biraz da genç çağına gelince bu sefer bir cinsel dengesizlik var. Yani çağımızın hastalığı kaynağı buradan oluyor. Böyle. Cinsel dengesizlik var. Allah-u Teala Mevlamız erkeğe, erkeğe kadını kadın yapıyor allah Teala. Erkek şimdi evinde görecek. Erkeğe bir dünya sokakta dışarıda. Hanım bir dünya sokakta yarış çapına geziyor. Halde bakınız, bakın, hayvanların bile cinsel ilişkileri Allah'tan bir, Allah bir adamı sırdırmış böyle. onların menski zamanı hayvanların vardır böyle. Öyle bu başıboş değildir bu böyle. Ne bu? Üreme kanunun gereğidir bu. Ama bu şekilde açılıp medeniyete gelince, tabii cinsel tatminsizlik oluyor, cinsel denge bozuluyor, aile yuvası yıkılıyor, herkes bir Kaç tane hanım kadın görüyor? Artık gözüm gözü onlara kalıyor. Eri gülü hiç şey görmüyor. Kadın dışarıda açık geziyor, başlıkları görüyor. Tabi cinsel denge bozuluyor, cinsel tatmizlik oluyor, gerilim bunalım oluyor baya. Yani cinsel saplak oluyormuşlar. Tabi aile yıkı, aile çıkıyor. Bakın tarihe bakın bakın, ne kadar yıkan devlet varsa önce olmuştur. çürütülmüştür. Onun devlet yıkılmıştır. Yıkılmıştır. İşte bunun için ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle günahlardan kopmak, arınmak gerekiyor. Tevbe gerekiyor. Yani tevbe gerekiyor. İnşallah mübarek gecelerde e, bu gece olsun inşallah. Tabi her zaman Allah'a inşallah. Allah-u Teala'ya çok çok tevbe edelim. Allah'a ta'lamamıza dua edelim Mevlamıza. Bir atışını bakayım inşallah. Dualarımızda acaba neler isteriz Mevlamız'dan şimdi? Tekrar tevbe döneceğim inşallah. Buyur ya Peygamber Aleyhisselam Hazretleri İnnallâhe yu'cibi min sâidin Allah'tan'a şu isteyen kişi Allah'tan'ın bir ne gidiyor Rabbim. Ya kulun nasıl bunu istersen benden? Ne bu kul? Yeselü gayren cennet diye Kul elini açıyor. Doğayı yalvarıyor amın. Allah'ta istiyor. Aman cennetten başka şeyler istiyor. Ki cennet istemiyor ama. Allah ona karşı meydan. O acabe gidiyor. Kulun ne istedin benden sen? Cenafarken ona istiyorsun. Ve min vutin yuti li İkincisi alınan acabe giden şeyde kul bir şey veriyor. Yani parasını saçıyor, malını saçıyor. Ama Allah hiç alıyor, vermiyor ama. Nebisi Allah veriyor, şuna veriyor, buna veriyor, el veriyor, parasını saçıyor. Rabbi buna, kulum ne yapıyorsun kulum diye. Onu benim için verseydin, bu senin için burada birikir de. Baş alırım buna karşılığına. Üçüncüsü, ve min müteavvizin, sığınıcı. Allah sığınıyor, yeteavvizin min gayrin nâre. Ama cehennemle Allah sığınmıyor da hem başlayışla Allah'a sığınıyor. Allah'ın bu acayabına gidiyor. Kulum sen ne kadar gafilsin buyuruyor. Yine altı şey okuyayım. işte bu açıklaması için onu okuyorum. Kullün neimin zailün. Bakınız. Kullün neimin zailün. Ne kadar nimet varsa her biri zail. Zaila gidecek. Ne kadar nimet varsa. Ne nimet varsa, yani sağlıkta, gençlikte, mal, makam, mevk ne varsa hep geçici. Yani kimler gelmiş değil mi ya? Bir gün kilometre mazeterine biri getiriliyor gündüz. Yarı Bir yarı biri gelmiş saraya, zora girmek istiyor saraya. Bunun ne beşleri başaramıyor artık güçlü kuvvetliymiş. İçini görüyor. O zaman padişah İran Etem Hazretleri ki sultanım bu gelen garip yabancı ama biz bunu başaramadık. Çok yürüyüp kuvvetli. Sizi görmek isteyirler. Odun tahtına gelsin bakalım diyor. Tabi padişahın verdiği bir onur var tabi onda. Tahtına oturmuş. Ne işin ne var diyor. Padişahım merak ettim diyor. Bu saraya dışarıdan baktım da çok doğuma getirdi. Bu kadar şahşal o gün için görkemli, çok yetişenli bir saray. Bu saray kimin acaba merak ettim. Onun geldi buraya diyor. E benim diyor. Badaşlar sana kimden kaldı bu diyor. E babamdan kaldı. Ona, ona babasından kalmış. Şöyle bir eline. Ey İbrahim sana da kalmayacak be diyor. Kayboluyor gidiyor adam böyle. Yani gerçekten... ...hayat belli bir işle Şu Şuralara kimler gibi oturup... ...bizden önce oturmuşlar? 50 sene önce, 100 sene önce, sene önce, Yani şu şehirlerin... ...kasabaların, ülkelerin... ...hatta dünyanı yönetenler... ...dilerler, kadroları. Generaller... ...değer başkanları kuşundular bunlar. Kimler değil mi? Ne oldu onlar şimdi? Böyle? Yani zamanında... Dünyaya oynatanlar böyle, birbirine savaşanlar, kan kusanlar dünyaya. Her şey iki duarlısı olanlar, diktatör rejimlerinde falan onlar. Ama ne oldu onlar insanlar böyle. Azade gelince ona karşı diktatörlerin hainleri. Her birinin canını verdiği, ondan sonra her biri o mezar denen yer altına gömüldüler. Bak, o gömüldüler. Şimdi baksak şurda onlar şerefer, şurda yani kimler kimler dünyaya geldi? giriyor böylece. Demek ki o kişi mesela bazı meydana katılınca bir kafatası falan çıkıyor. İşte iskelet çıkıyor bazen. Tabii ki şimdi bakınca merak ediyor insan. Kimdir kimdi bu zamanında? zamanda kim neydi acaba? Kim nasıl bir ağ mıydı, muydu, zengin miydi? Nasıl yaşantısı vardı acaba? Kaç tane carisi vardı kendisinin? Herkese bir küller vardı kendisinin vardı. Ama şu anda bakıyorsun bir kafata sen dönüşmüş. etif kalmamış böyle. Bu dönüşmüş. Ne hale gelmiş bunlar. Demek ki dünya nimeti geçici yani. hadis şeref Şerif benim bir böyle böyle. Kullün neimin zailü. Dünya nimetinin her biri geçici kişi şu anda bulunduğu andaki durumdaki, durumdaki kişinin iyi olabilir. Yani sağlığı, saati, etkisi, yetkisi, makam, evki hepsi şey güzel olabilir. Ama geçici bu Şu anda hava güzel günü açık. Ama biraz akşam olacak. Bey batacak. Akşam karanacak. Birkaç an sonra da burada kış bura olacak burada. Tipe kartım olacak burada böylece. Bakın öyle değil mi? Yani zaman da böyle. Zaman durmuyor. Zaman durmuyor. Zaman da, durmaya, zaman da durmaya, geçiyor. Böyle. Şu an güzel ama akşam olur. Şu an mevsim güzel ama kış olacak, kar tip, olacak, soğuk olacak, donduracak, esecek rüzgarlar. Hayat da bunun gibi. Resulullah Eylül'e buyuruyor. Her <gülün> nimet zeval <rhysin Rooseveltooky> bulucu geçirilir. İlla ne'imi ehlin cenneti. Ancak ehli cennetin nimeti hep aynı kalacak. Farklısı. Ehli cennet. Yani kim inşallah, Rabbim hep nasip etsin inşallah, kim cennete girebilirse oradaki nimetler her biri kalıcı. Hangi nimet kalıcı? Her şey kalıcı. İnsanın evet. sağlığı aynı kalacak. Sağlık. Yaş aynı yaşta kalacak. Huzur aynı olacak arada. Hep günüz olacak, gece olmayacak. Ölüm olmayacak orada. Çalışmak olmayacak. Demek ki cehenneteki nimetler her biri kalıcı nimetler. Özellikle o cehennete giriş anı var ya o dönemde. O cehennete giriş anı var. İnşallah o an hep yaşarız, bileti yaşardı hep inşallah orada. O an giriş anı. Ölüm halde geçti. Tekrar dirildik. Mahşer hesabı verdik elhamdülillah. Sada geçtik. Ne kalıyor artık? Cennete giriş. O toplanılıyor orada. Toplanacak. Her peygamber ümmetinin başında, ümmeti arkasında bekleyişi olar. Cennetin kapısı açılsın da bizim verilsin diye. Artık bitti ama. Derken kapı açılacak. Kapı açılacak. Yoran'ın meleklerin başı Rıdvan Hazretleri vardır. En güzel melek kalpe çıkacak. Cennetin kapıları açılırken önce cennetin kokusu gelecek. Cennetin kokusu gelecek. İnsan bütün duygusuz tabanada mesulü kokuyor. Herkese bakacak şimdi. Bir hayal. Hep bakacak orada inşallah. O kokuları, o cennetten göz kamaştıran hayalleri açan hayal ötesi güzellikleri cenneti. Uzan çıktı. Ne yapacak? Önce selam verecek. Selamü Aleyküm diyecek. Selamü Aleyküm. Artı bu da selamet anlamına geliyor buradaki. bütün buraya temphat geldiniz. O halde izin geliştirdi. Fede hulüha halidin olacak. Buyurun giriniz. Hem de burada ebedi kalıcı olmak üzere. Kiniye değil de. Üç gün beş gün değil burada. Ebedi bakalım buraya girin bakan buraya. İşte ilk adamını peygamber. Çıkardı. İlk adam peygamber. Adamı cennete alacak. Onu değerli peygamberler hesaplaştıracaklar. En insanın mutlu anı, insanın tarihinde, yaşantısında cennete giriş anı. En mutlu an. Giriş anı. İşte insanlar hep o halde kalacaklar. O huzurda ruhsal cennette kalacak. İnsan etkilen bir şey olmayacak orada. Üzüntü yok. Dert yok. Hiçbir elem keder yok orada. İnsan sahip aynı anda kalacaklar. Herkese muazzam bir sevinç, ruhsal zevk, gönüller hoş. Sağlık yerinde, zindelik yerinde, yorgunluk yok. Gecesi yok, çalışması yok, hastalıkları yok. Hatta tırnak kesmek yok mu bak cennette. Cennette tıraş almak yok cennette. Yani her şey doğal ...aynada kişi kalacak orada... ...cennette kim yok. yok... ...cennette yıkanma diyor yok cennette... ...hey temizliği yok cennette... ...her şey bol bol bol cennette... ...bu şekilde... ...işte bu Aleyhisselam Hazretleri... ...dünyadaki her nimet... ...geçici... ...o an kişi oyalıyor nimet... E, ...tabii insanların çoğu genelde... o nimetlerine... ...o andakine... İşte ...varlığına etkisi aldanıyor kişiler Allah korusun... ...ama geçici... Demek ki hayat nimetleri kalıcı. Hükull hemmin her hem hem humum dönüyor. Darlık, sıkıntı, üzüntü, keder. Mümkün kadıyun hep bu dünyada. Kaşın. Dünya bu? Dünyadaki her türlü humum, her türlü endişe, keder, acı, ızrap ne varsa dünyada. Nedir bunlar? Mün katyon görüyor. He bunlar kesilecekler. girece bunlar. Kaz İlla hem erinar, Ancak Allah korusun. Canem elinin humumu o da mı çekiyor İnsan dünyada mesela bir sancı tutar, kıvranır, kıvranır ama devam eder Allah'ın inşallah. İcab iğne vurur, amel olur, geçer. En son ızdırap ölüm acısıdır. Ölüm o da bitiyor gene. Her şey dünyadan bitiyor. Ölüm var dünyada. Ama Allah korusun cehennemdeki o endişe, acı, elem, keder aynen devam ediyor. Eğli cehennem artık yanıyor yanıyor yanıyorlar tabii. Ne istiyorlar artık? Artık çıkayım yok artık. Ümitler tükendi artık. Diyorlar ki, ya Malik oran başı melekleren başı var. Rabbine sen bizim için söyle yalvar da İşimizi bitirsin, liyak bu aleyna. Yani hükmümüzü versin, öldürsün bizi diyorlar. Ölelim, Ölüm istiyorlar. falan. Öldürsün, hayır diyor. En son hayır, ölüm yok Serap, ne kalacaksın buraya Yani tek şeyleri en son artık çok yalvarıyorlar, yalvarıyorlar. Hiçbir yere gelmeyince en son işte orada düğümleniyor. Ne olur Malik, aracı ol. Ramizde sen yalvar. Ne olur öldürsün bizi. Ölelim. Ölelim. Ölüm diyorlar. Şöyle buyuruyorlar. Büyük alimler evli yollarda şöyle buyuruyorlar. Onları diyorlar kör desteğiyle diyorlar. Her türden parça parça edecekler. Ona razı onlar diyorlar. Yani ölümlerin en acısına razılar. Çünkü o da geçici sonunda. Ama öyle ölüm yok. Canım, Allah korusun. Şimdi bu hadisiyete baktığımız zaman Önce hadisi dahi anlaşılıyor, manası anlaşılıyor. Peygamber Şiraf buyurmuş Ali Hazretleri, bir kimse Allah'tan cennetten başka bir şey istiyorsa Allah buna şaşıyor kuluna şaşıyor. Ev kulun Ey ne istiyorsun sen bundan? İstediğin köşk bir şey Geçici olacak ama. Hepsi geçici. Yine bir kimse Allah'a bir şeyin sığınıyor dünyada ama cehennet sığınmıyor. Allah buna şaşıyor muhtemelen. Demek ki özellikle dualarımız inşallah güzel böyle mübarek gecelerde inşallah en çok istediğimiz cennet istedim inşallah. Ebedi alem ve Allah'a cennet sığınalım. Bir de inşallah demiştim. Tekrar tevbe konuda döneceğiz inşallah tevbe konusuna. Tevbenin kabul olmasının tabi şartları var tabii Estağfurullah estağfurullah estağfurullah yüz sefer çekim yeter mi? E on seferde, yüz sefer yapsa bizimki orada kalıyor. orada kalıyor. Nasıl olur bu değil mi? Mesela bize bir insan olarak bir yakınımızın e, kalbini kırdık. Haksızlık ettik. Bir şey yaptık. Onun karşısına geçip de işte bülerek, şakalaşarak, böyle önemsemeyerek, umursamayarak özür dilerim affet beni de Olur mu? Olmaz değil mi? Olmaz. Ne gerekiyor değil Böyle bir samimiyet gerekiyor. Gerçi özü dileme gerekiyor. Yalurma gerekiyor buna ki ancak kalb edelim, elde edelim kalbini. Bunun için Allah'tan da özü dileme anlamına geliyor. Tövbe onlara olmamız gerekiyor. Öncelikle kalben nedamet diniyor buna. Kalpte önce bir pişmanlık olması gerekiyor. Acaba ben ne şükür alanı işleyebildim? Neden ömrüm boşta geçirebildiğim? Nasıl ben namaz kılmadan durabilmişim? Namazsızlık, o Allah emretmiş, gücüm Allah emretmiş, kıl diye de haşa ben kılamış Allah kutsetmiş. Nasıl yapabilmişim ben? diye önce bir yedamet pişmadı önce kalbe olması gerekiyor kalbimizde. Ondan sonra da günahtan da kopmak yani günah terk etmek de şart yani tekne gerekiyor. Mesela e, arka alan bir kişi böyle bir gecede camiye gelip de tevbe tevbe ederse ama arka yarın yine içecek bu tabi tevbe olmuyor. Yine açık eden bir hanım bir kız da e, tevbe ediyor elhamdülillah ama açık gene devam ediyorsa o günah tabi affolmıyor. Af ne gerekiyor? Yaptığı günah pişmanlık duyması gerekiyor. Pişman duyduğu günahından kiskilmesi gerekiyor. Onu terk edip Allah'a dönme gerekiyor. Yani bir hanımın kızın örtülmesi gerekiyor. Efendim işte açı gelen kız namaz kılamaz mı? Kollar ayrı konulur. Çünkü maaş yerinde namazın hesabı ayrı. Orucu hesabı ayrı. Örtümenin hesabı ayrı. Yani Bazı günümüze böyle bir yanlışlık yapılıyor. İşte boşuna namaz kıma dönüyor. Hayır, kesinlikle muhtemelde, kesinlikle muhtemel. alamamış şekilde. Kardeşi. Mesela dünyada bile o şekilde, mesela bir kimse birisinin zorla parasını gasp etmiş almış. Bunun canısı başka. Bir de kişi öldürürse, canısı tabi daha başka oluyor. Evine girirse daha başka oluyor. Bunun için bir kız açır da geçse namazını kalacak tabi. Kur'an okuyacak, Allah, Allah inşallah. Ama açı gezdiği için olan günahı, o duruyor muhtemelen. Yani Allah, talak, Allah korusun, günah korusun geriye hem kardeşim. Sonra, tabi gerçekten bu korkunç, günah bu Yani öyle hafif günah değil ama kardeşim. Yani Bazen şöyle diyor bazı hanımlar, aşı gezenler, e ''Benim kalbim tembini kötü kötü bakmıyorum.'' diyor. Şimdi onun bakmaması mühim değil. Burada şu, önemli olan şu önce Allah itaat gerekir şeye falan Önce bu şarkı şekilde böyle. Ne kadar kalbinin gerçekten dediği gibi kalbi olsa bile yani olsa bile iddia kalbi olsa bile bu Allah isyan var Allah Teala böylece. İtaatsizlik Allah Teala isyan diye böyle. İkincisi ona bakanların kalbini karışamaz ki ya. Ona bakarken kalbine karışamaz ha. Yani cinsel dengeyi bozuyor. Alaka bozuyor bunlar. Allah korusun. Sahibi de şu var bakınız. Bir hanım açık sayı dışa çıktığı zamanlar onu hiç kimse görmese yine günah yazılıyor. Allah'a itaat etmediği için. Eğer bunu gören olursa karşıdaki onu görürse bakarlarsa o kadar günah artıyor bunlar. Vallahi. Yani gerçekten günümüzde bunlara acımamız da almadı. Onu yalıramız lazım onları yakınlarımızda bunları yalıramız lazım. Allah aşkına yani gerçekten yani korkuç bir gün hamdi. Yani bir gün Hele büyük şehirler, kalabalık yerlerde. Dışarı çık, açı saçık. Tabana bakıyorlar, bakılıyor, görüyorlar, görülüyor bunlar. Onu gören bir erkek ne kadar günü alıyorsa, aldığı günden aynen bir eşi de aynı orantıda ona yazılıyor. Yüz kişi gördüğümü gün toplan günü o yazdım orada. E bin kişi görüyor bunu. Allah yani dönecek Allah korusun. Altına çıkamaz bunu Allah korusun. Bir de da cemaatimiz cemaatiniz böyle mübarek gecelerde inşallah ölenleri gerekiyor. hatırlamamız gerekiyor, ölenlerimizi hatırlamamız gerekiyor, ölenleri hatırlamamız gerekiyor onlara da. Özellikle mübarek gecelerde. E, kabir azabı kalkıyor merkez aradan. Yani azabı olan bile ondan azap kalkıyor onlardan. O zaman ne yapıyor onlar şimdi? Her, mesela kabristanda bir bekleyiş yana başlıyor şimdi. Herkese bekleyiş başlıyorlar. Kabristanda herkese bakıyorlar. Acaba kime şimdi dünyadan bir şey gelecek? Bir hadisler şey yapıyor Aleyhisselam Hazretleri, Ölen bir kişi deniz düşen kişiye benzer bir Yüzüme bilmiyor suya düşmüş çırpınıyor ne bekliyor dıştan bir el bekliyor uzansın alsın kendinden yani ölen kişi buna benziyor bakınız mezar aleminde denize düşmüş çırpınıyor elemişeye gelmiyor ne bekliyor dünyadan bir şey bekliyor bilhassa böyle gecelerde mübarek gecelerde kabirde bir azapta kalkıyorlardan kalkıyor o da muazzam bir bekleyiş Aman canı gülünden, yalvarıcasına bekleyiş, herkesten, oğlundan, kızından, kardeşten, komşudan, artık bekleyip, bekleyip, bekleyip, bakıyorlar, bekleyişe bakıyorlar, özel posta melekleri var, sahibi getiren, bakın melek geliyor, kime, kime geliyor, Ayşe Hanım'a geldi, işte geldi, al bakın, oğlundan sana bunlar, kızından bu, torundan bu, işte kardeşinden bu, onu sahibi veriyor, veriyor, hep Ona buna geliyor. Hangisi gelmiyorsa onların boynu bükülüyor ortaya. İnşallah tabii onlar hatamamız gerekiyor. Bu arada bir de ehliman okumata gerekiyor. Bir de aza cemaat inşallah olarak da İslam alimi duaya gerekiyor. İslam alemi imtihanın son zirvelerinde şu anda. Yani küfür zulüm Zirveye çıktı en küçük alan inşallah bu keşifler bu keşifler bu e, şu anda zirvede yani Amerika Yahudi İşbirliği karşısına bir güç dünyada şu anda İslam'ın yaparım diyor insanlar karşında hepsi boş böyle şey bugün harp suçuna giriyor e, mesela su yolunu bombalıyor böyle şey bunlar harp suçuna giriyor bunlar yani bazen bir savaşta bile Edir sınırını dokunulmaz Köpeğe dokunulmaz. Halkın da dokunulmaz. E, Suyon dokunulmaz bunlar. Has, normal savaşta dokunulmaz bunlar. Bunlar has bunlara giriyorlar. Ama tabi bunu Yahudi Amerika yapınca onlar bile dokunulmazlar şu anda. Ama inşallah sonra bunları bunlar inşallah. E, şimdi tabi elimizden başka bir şey gelmiyor. Yani gerçi yapmamız gerekiyor. Gerçi gelene yapmıyoruz muhtemelen abi. Yani geçen gün öyle okudum üzüldüm ki. Baktım bir ağız Amerikan sigarası muhterem. Nasıl bunu yapabilirsin ya. O ağbesiyle sen başlan bamba atıyor ve sen din kar atıyor kardeş. Yani bir Amerikan kolasını insan içer bunlar. bunları kardeşim. Yapabiliriz kardeşim. İçemezse dua ederiz Allah'tan inşallah İslam alemine. Allah İslam halime bereketin bugün bereketin inşallah biz de Fatiha. Allah.